Dersi bu hafta özetlen bir geçeceğiz, tekrarlayacağız. Çünkü geçen haftaki kayıtları arkadaşlar tam olarak alamamışlar. İnternet üzerinden bu dersi dinleyen kardeşlerimiz bizden rica ettiler, talep ettiler. Dediler ki bir daha o dersi tekrarlarsanız iyi olur. Bizler de inşallah faydanın hasıl olması babından bu dersleri takip eden, Türkiye'nin birçok bölgesinde, Avrupa'da ve diğer ülkelerde takip eden arkadaşlarımızın e, talebine binaen onların e, isteklerini yerine getiriyoruz. Demiştik ki geçen hafta asfalatu alal cenaze cenaze namazının hükmü farzdır. Farz-ı kifayedir. Ümmetten bir topluluk bunu kılarsa diğerlerinden bu farziyet düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerde buyurduğu Salû ala sahibukum. Salû kipi, emir kipi. Namazını kılın. Arkadaşınızın namazını kılın kipi. Bizlere cenaze namazının farzı kifaye olduğunu gösteriyordu. Daha sonra Şeyh Albani rahimehullah bizlere burada farzı kifaye olmayan yani iki husus olduğunu insanlardan iki grup İki grubun cenaze namazlarını kılmanın farz olmadığını, dilenirse kılınabileceğini, dilenirse de kılınmayacağını zikretti. Neydi bu iki kısım insan? Şehitler. Şehitler ve Çocuklar. çocuk. Anne karnında canlı doğarak ölen yahut, yahut anne karnında ölü halde dünyaya gelen çocukların 4 aylıktan sonra kendilerine ruh üflendikten sonra düşük olarak gelen çocukların cenaze namazın cenaze namazlarının kılınmasının hükmünü ne olarak zikrettik? Müstehap olduğunu, sünnet olduğunu söyledik. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın oğlu İbrahim'e peygamberimizin namazını kılmadığını zikrettik. Ebu Davud'da rivayette diyor ki Ayşe radıyallahu anha "Mata İbrahim ibnu en sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın oğlu İbrahim vefat etti ve o 18 aylıktı. Falan aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne cenaze namazını kılmadı. İkinci grup cenazelerinin kılınması sünnet olan ikinci grup insanların da şehitler olduğunu söyledik. Bununla alakalı hatırlarsanız ilim ehlinin görüşlerini nakletmiştik. Alimlerin cumhuru mezheplerin çoğunluğu Şehitlerin cenaze namazlarının kılınmaması gerektiği görüşünde. Hatırlarsanız İmam Malik'in, İmam Şafii'nin İmam Ahmed İbn Hanbel'den rivayet olunan iki rivayetten en sahih olanına göre yine bu görüş nedir? Bu görüşe göre şehitlerin cenaze namazı kılınmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin cenaze namazını kılmamıştır diyorlar. Ancak hatırlarsanız geçen hafta zikretmiştik, söylemiştik. Rivayetlerde geldiği üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam savaş meydanında savaşıp da şehit olan, şehit edilen insanlardan bazılarını ne yapmıştır? Cenazelerini kılmıştır. Bu da bize neyi göstermektedir? Bu da bize cenaze namazlarının yani şehitlerin cenaze namazı kılınabilir de, kılınmayabilir de. Bunlarla alakalı Birkaç rivayete değinelim, hatırlarsanız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şehitlerinden Hamza ile alakalı bir rivayet var. Diyor ki, rivayette Tahavî Meainil Asar'da zikrediyor bunu. Enne Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam emar yevme uhud bi Hamza fesucciye bi burada. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Hamza'nın burada Yemen kıyafeti çizgili bir kıyafetle örtülmesini emretti. Sonra da diyor rivayette Abdullah bin Zubeyr Aleyhisselam Hamza'nın cenaze namazını kıldı. Kaç tekbirle kıldı? Hatırlayanınız var mı? 9 tekbirle Aleyhisselam Hazreti Hamza'nın cenaze namazını kıldı. Thumma utiya bil qatla sonra diğer öldürülen kimseler saf saf getirildi ve onlara ne yaptı? Hamza ile birlikte onların cenaze namazını kıldı diyor. Bu rivayetler ve bunun dışındaki rivayetler bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Cenaze namazı, şehitlerin de cenaze namazının kılınacağını gösteriyor. Hatırlarsanız Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip gelen sahabelerin hayvanlarına çobanlık yapan Bedevi adamın kıssasını da zikretmiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu zatın savaş meydanında öldürülüp kendi huzuruna getirildikten sonra cenaze namazı kıldığını zikretmiştik rivayette. Hatta kendi üzerindeki cübbesiyle, kıyafetiyle onu kefenlen, kefenlediğini rivayetler bize ne yapıyordu? Aktarıyordu. Bu rivayet mesaide idi. Ee, bunun da senedinin sahih olduğunu daha önceden alimlerin nakilleriyle zikretmiştik. Çocukların bahsiyle alakalı burada bir rivayet var. Ayşe radıyallahu anha rivayeti. Onu da zikretmek istiyorum. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha Otiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi sabyin min subyanil ansar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ensar çocuklarından bir çocuk cenazesi getiriliyor. Fe salla <Sessizlik> aleyh Aleyh ve vesselam onun cenaze namazını kılıyor. Kalet Aişetu Aişe radıyallahu anha görünce cenazeyi çocuğun cenazesini kefenlenmiş küçücük bir çocuk Etkileyici bir manzara. Bilmiyorum yaşayanınız oldu mu kucağına çocuk cenazesi alıp onu taşıyan, onu böyle kabristana götüren, o hafif, o temiz bedeni kolları arasında taşıyanız olduğunu bilmiyorum ama ben böyle bir manzaraya şahit olmuştum Medine'de. Yanımda da iki tane delikanlı vardı. Bakî mezarlığında bir cenaze taşırken, cenazeye katılırken bir de baktık ki küçük bir çocuk taşıyorlar. O çocuk kucaktan kucağa dolaştırılıyordu. En son benim kucağıma geldi. Çocuğu ben taşıdım. Sonra yanındaki o delikanlı arkadaşlara verdim. Onlar mesela çok etkilenmişlerdi. Baki mezarlığından çıktığımızda böyle kendilerinden geçtiler. Kolları uyuştu çocukların. Böyle çok etkilendiler. Aişe Radiyallahu Anha da bu rivayette diyor ki: "Tuba li haza, usfurun min Uygulanıyor. Diyor ki çocukla ilgili olarak. "Tuba Yani tuğba cennet bu çocuğa, bu çocuk cennete hak etmiştir. Bu çocuk cennete gelecektir. Bu çocuk cennet kuşlarından bir kuştur, cennet serçelerinden bir serçedir diye, Ayşe radıyallahu anh'a duygusal bir şekilde ne yapıyor konuşuyor. Lem yamel su diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a bu hiçbir kötülük de yapmadı. Olem <gülüyor> yudrikhu kötülüğe de yetişmedi. Olucağını erip büyüyüp günahlara bulaşmadı. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a ne yapıyor, böyle duygusal bir şekilde davranıyor. Evet Müslümanların çocukları öldükleri zaman deliller bize neyi gösteriyor? O çocukların cennette olduğunu gösteriyor. Ama Ayşe radiyallahu anh'ın bu şekilde hızlı bir şekilde konuşması, bu şekilde birden referans ve teski içinde bulunması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın nasıl tepki veriyor. Diyor ki E ve gayra ya Ayşe E başka ne diyeceksin? Ey Ayşe diyor aleyhissalatü vesselam Ayşe radiyallahu anh'a yani Başka ne diyeceksin? Cennete soktun, cennetin kuşu dedin Allah <gülüyor> azze ve celle el cenne aleyhissalatü vesselam diyor ki tabi oradakilere bir ölüm anında hatırlatılması gereken şeyleri hatırlatıyor. Genelde bizim memleketimizde de cenaze namazlarında cenazenin arkasından öyle konuşmalar yapılır ki tamam artık cenazeyi toprağa gömüyoruz. Cennet bahçelerinden bir bahçeye giriyor. Bu saatten sonra artık ona bir kötülük, bir musibet, bir azap dokunmayacak hissi ne oluyor orada? Eğilmeye çalışılıyor. Halbuki Ölüm haddi zatı itibariyle başlı başına bir musibet, bir bela. İbret alınması lazım. Gidecek olan kişi hakkında Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ashabıdan birisini gömünce arkasını dönüyor kardeşlerine, asabına diyor ki kardeşiniz için Allah'tan sebat dileyin. O şu anda diyor sorguya çekilmeye başlandı. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radiyallahu Anh'a'ya <gülüyor> Allah Teala cenneti yarattı ve cennete girecek olan insanları da yarattı. Ve halakahum fi asla onları babalarının surlerinde, babalarının surlerinde yarattı. Ve halakah nahr, ve halakahla cehennemi de ateşi de yarattı, oraya gelecek olan kimseleri de yarattı. Ve halakahum fi asla onları babalarının surlerinde ne yaptı? Yarattı. Diledi. Artık onların sıralarını bekliyorlar, gelecekler. Bu hadisi İmam Müslim, İmam Nesayi rivayet ediyor. Senedi sahih. İmam Nevevi bu hadisle alakalı şöyle güzel bir fayde zikrediyor. Diyor ki: "Ecmaen men yu'tadd bihi min ulemail en men mâta min atfâl'i'l-muslimin fehuve min Diyor ki İmam Nevevi Müslüman alimler arasında sözüne itibar edilen alimler ne yapmıştır? İcma etmiştir. Söz birliği etmiştir. Müslümanların çocuklarından ölen o çocuklar cennet halkındandır. Bu konuda icma etmişlerdir. Peki diyor bu hadisle alakalı ne, ne diyeceğiz? Aişe radıyallahu anh'a'yı Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyarması güzel bir uslupla, güzel bir sözle onu uyarmasına ne diyeceğiz? Diyor ki İmam Nefes'i rahimahullah ve'l cevabı an hadel Hadis, ennehu le'allahu nehaha anil musara'ati ilal kat'i min gayri delil şu denebilir diyor. Ayşe radıyallahu delilsiz bir şekilde konuşarak hızlı bir şekilde beklemeden bu çocuk hakkında hüküm vermesinin önüne geçmek istemiştir diyor. Muhammed da ev qale zalike qabla an muslimin fil cennâ. ya da peygamber aleyhissalatu vesselam müslümanların çocuklarının cennete gireceği bildirilmeden önce henüz onun da bununla alakalı bir bilgisi yokken ne yapmıştır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anhâ'yı çağırmıştır. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam da biliyorsunuz Allah Teala öğretmeden ne yapamadı? Diyor? Hiçbir şey bilmiyordu. Hepiniz ve Duha suresini okuyorsunuz. Ve duada ne diyoruz? "Wawaceke dalen feheda." Sen kayıptın. Kayıptın. Sana hidayet etti. Bu ayetin tefsiri nasıl? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl bir şekilde kayıptı? Tefsir alimler diyorlar ki Allah Teala başka bir ayette ne buyuruyor? Ma konta تدري mal imanu Sen imanın ne olduğunu bilmiyordun. Bakın Peygamber Aleyhisselam imanın ne olduğunu bilmiyordu. Ne zaman öğrendi? Allah Teala kendisine indirdikten vahyettikten sonra sonra. Şimdi Rahimahullah. Bu hadisle alakalı başka bir cevap zikrediyor. Diyor ki Ayşe radiyallahu anha çocuğun cennete gireceğini ne yaptı? Cezmetti. Kesinlikle öyle olduğuna inandı. Halbuki çocuğun anne babası zahirde Müslüman ama onların Müslüman olduğuna ne yapılamaz? Kat'i bir suretle yani mümin olarak olduğunu eden ee, onların Müslüman olduğunu, mümin olduğunu söylemek gaybi bir meseledir, gaybi bir husustur. Bunun esasındaki ilmi kimin katındadır? Allah'ın katındadır. Ondan dolayı da Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anh'ın böyle konuşmasını ne yapmıştır? Önüne geçmiştir diyerek üçüncü bir şekilde ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Bu konuyla alakalı diyeceklerimiz bunlar. Şehitlerle alakalı söylediğimiz hususta kişinin Dilerse şehitlerin cenaze namazını kılacağını, dilemezse de, e, kılmayacağı hususu. Dilerse de kılmayacağı hususuydu. Bu görüşün de aynı şekilde İmam Ahmed İbni Hanbel'in görüşü olduğunu söylüyoruz. Çünkü öyle bir rivayet var ondan. Şeh Albani Rahimahullah da bu görüşü tercih ediyor. Bütün hadislere baktığınız zaman, bütün hadisleri bir araya getirdiğiniz zaman e, bu görüşün daha e, mutedil olduğunu, daha ortaya olduğunu görüyorsunuz. Dileyen kılar, dileyen kılmaz. Cenaze namazları kılınabilecek kimseler. Ne demek kılınabilecek kimseler? Dilerse yöneticinin, alimin, toplumda bir yere sahip olan kimsenin dilerse cenaze namazlarını kılmayacağı kimseler de var. Kim bunlar? Dediğimiz gibi bunlar bir günah işlemiş ve bu işlemiş olduğu günahtan dolayı had cezasına çarpıtılmış olan kimseler. Adam zina işlemiş gelmiş ben zina ettim bana had uygulayın diyor mesela. Bununla alakalı Cüheyne kabilesinden bir kadının Peygamber aleyhissalatü vesselama geldiğini ham hamile olarak kebe olarak zikretmiştik. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Kadın diyor ki ey Allah'ın Resulü ben asabtu hadden fa akimhu aleyye ben bir had cezasını hak ettim. Onu bana uygula, diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Fedea Nebiyyullahi sallallahu aleyhi ve sellem veliyyehe, kadının velisini çağırıyor. Fakal ahsin ileyha, fe izâ vada'at biha. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kadına iyi davran diyor bu velisine. Çocuğunu doğurduğu zaman kadını bana getir. Sonra Nebi aleyhissalatü vesselam emrediyor. Kadının aynı şekilde kıyafetleri üzerine iyice sıkı sıkı sarılıyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını emrediyor. Ve, rejim, ve bu kadın rejim ediliyor. Müslüman bir kadın bakın. Bugün bazı dalgaluklar çıkmışlar. Televizyonlarda orada burada yazmış oldukları kitaplarında İslam'da rejim, had cezasının olmadığını söylüyorlar. Ve insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. Yani rejim olayının Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde sadece birkaç Yahudi'ye uygulandığını, Müslümanlar üzerine böyle bir cezanın uygulanmadığını söyleyerek bu Allah'ın emrini inkar ediyorlar ve insanlara inkar etmeye inkar etmeye çalışıyorlar. Bu kıssa sahih Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesaide, Tirmiz'de geçmekte, Darimi'de geçmekte, Beyhakide ve i̇bn Mace'de geçmekte, birçok hadis kitaplarında zikredilmekte. Bu kadın Cüheyne kabilesinden iman sahibi bir kadın. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın recm edilip taşlandıktan sonra Aleyhisselam bu kadının cenaze namazını kılıyor. Hazreti Ömer radıyallahan diyor ki: "Etussalli aleyha ya Nebiyallah Allah kad zanat." Aleyküm selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e diyor ki: "Ömer, zina etmişken, zina etmiş halde öldürülmüş olan bu kadının cenaze namazını mı kılıyorsun?" Aleyküm selam. "Fakaala" <Gülüyor> لَقَدْ تَعْبَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ Bu kadın öyle bir tövbe etti ki, öyle bir tövbede bulundu ki, onun tövbesi Medine halkına dağıtılmış olsa, Medine halkından 70 kişiye bu tövbe yeterdi diyor. Bu şekilde de görüyoruz ki, yani günah işlemiş ve günahından dolayı had cezası uygulanılarak ölmüş bir kimsenin cenaze namazına yapılabilir, kılınabilir. Ancak dediğimiz gibi ilim sahibi olan, dindar olan, yönetici kimselerin e, ya toplumda bir yere sahip olan, prestij sahibi olan kimselerin bu tür insanların cenaze namazlarını terk etme hakları vardır. Hangi gayeyle, hangi niyetle tepki toplumun topluma bir öğretme niyetiyle? Yani topluma sanki bu, bu kimsenin cenazesini kılmayarak neyi anlatmaya çalışıyor? Bu adamın borcu vardı, bu adam günahla öldü. Bu adam içki içiyordu. Ondan dolayı ben bu adamın namazını kılmıyorum diyerek cenaze namazını ne yapabilir? Terk edebilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle tavırlarını görüyoruz. Aleyhisselatü vesselam mesela borcu olarak ölen kimseler, ölen bir zata ne diyor? Sallu ala sahibukum. Soruyor önce bunun borcu var mı diye. Diyor ki, evet ey adamlar, borcu var. O zaman diyor siz arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın. Bitti. Bu şehitlerle alakalı Geçen hafta bir rivayet zikretmiştik Ukbe İbni Amir El Cüheni Rivayeti hatırlarsanız bunun, Bu rivayetin Bukhari ve Müslim'de olduğunu zikretmiştik Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam 8 sene sonra Ölümüne yakın bir dönemde işte Uhud şehitliğine giderek Uhud şehitlerinin cenaze namazı kıldığıyla Alakalı bir rivayet Hatırladınız değil mi rivayet? Aleyhissalatü Vesselam Uhud şehitliğine gidiyor. Ve orada ki şehitlerin cenaze namazını kılıyor. Ravi diyor ki Kel Sanki Aleyhissalatü Vesselam hayatta olanlara ve ölü olanlara ne yapıyor? Veda eder bir tarzda. Gitti onların namazını kıldı. Tabi zikrettiğimiz üzere cenaze namazı, şehitlerin cenaze namazının kılınmasını ne dedik? Sünnet olarak açıkladık. Cumhur cenaze namazının kılınmayacağını söylüyordu. Mutlak olarak. Diyorlardı şehitlerin cenaze namazı Kılınmaz diyorlardı. Bu rivayetlere nasıl cevap veriyorlar? Hatırlayanınız var mı? Geçen hafta zikretmiştik, söylemiştik. Yani aleyhisselatü vesselamın o şehitlerine gidip onları salat ettiği ile alakalı. Diyorlar ki buradaki namaz diye tercüme ettiğimiz Türkçe'ye salat onlar hakkında peygamberimizin yaptığı nedir? Bir duadır. Ama tek başına delil bu, bu değil. Peygamber aleyhisselatü vesselamın Uhud şehitleriyle alakalı, onun dışındaki birçok şehitlerle alakalı cenaze namazlarını kıldığını ne yapıyoruz biz? Hadislerden biliyoruz. Bu iki hadisleri bir araya topladığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Cenaze namazlarının kılınmasının sünnet olduğu çıkıyor. Bu görüşün kimlere ait olduğunu söylemiştik. Bu rivayete niye vurgu yaptık hatırlarsanız Aleyhisselatü Vesselam. Uğud şehitliğine gidip cenaze namazı kıldıktan sonra minbere çıkıp hutbe veriyor. Allah'a hamd ediyor, sena ediyor. Orada şöyle bir e, haber veriyor bize. Şöyle bir konu zikrediyor. Ne diyor orada? Diyor ki وَاللَّهِ in, inni, مَا akafu عَلَيْكُمْ en تُشْرِكُوا Benim diyor korkum benden sonra ortak koşmanız değildir. وَلَكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا Sizin hakkındaki endişem korkum dünyadır. Dedik ki bazı perestler sofiler, tarikatçılar şirkete davet eden insanlar bu ve buna benzer rivayetleri ne yapıyorlar? Kullanarak diyorlar ki Ey Selefiler sabah akşam şirk diyorsunuz şirkten sakındırıyorsunuz günahların en büyüğünün bu olduğunu söylüyorsunuz ama bakın Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki ben ardımdan sizin hakkınızda endişe duymuyorum şirk konusunda diyor. Başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnneşşeytâne kad eyse en ya'budehul musallun fi cezîretil arap. Hadis Sahih Müslim'de. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şeytan ne yaptı? Ümidini kesti. En ya'budehul musallun fi cezîretil arap. Arap Yarımadası'nda namaz kılan insanların kendisine ibadet etme hususunda, ibadet etme konusunda ümidini kesti. Yok ki kardeşim bak şeytan bölümü ümidini geçmiş bu şirkten. Siz hala neyin endişesindesiniz? Şirk şirk şirk. Yalnızca Allah'a ibadet diyorsunuz. Bırakın bak peygamber dünya demiş. Diğer insanlara ne cevap vereceksiniz? Bir sınavda dersi dinleyen arkadaşlardan alalım şimdi. Evet Tolga. Evet bir yorumma göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü bir haber. Şeytandan bize haber veriyor. Şeytandan bize haber veriyor. Niye haber veriyor? Çünkü şeytan sahabelerdeki azmi, sahabelerdeki iman hırsını öyle görmüş ki şeytan da biliyorsunuz gaybı bilmiyor. Ne yapıyor? Ümidini kesiyor. Ve Aleyhisselatü Aleyhisselam onun bu haberini veriyor. Şeytanın ümidini kesmesi demek bu için şirkin ileride olmayacağı anlamına Gelmedi. gelmez. Şeytan ümidini kesmiş. Yani sahabeler öyle insanlardı ki Allahu Teala Maide Suresi'nde ne yapıyor? Bizler onlardan bahsediyor. Maide Suresi 3. ayet hatırladınız mı? Ne diyor Allah Teala? "El-yevme ya'isa'l-lezina kafarû min dînikum." "El-yevme ya'isa'l-lezina kafarû min Allah-u sahabelere hitap ediyor. Diyor ki, ey sahabeler, ey insanlar, Peygamber'e iman eden toplular. Bugün kafirler sizin dininizi bırakıp iman ettiğiniz, teslim olduğunuz İslam dininizi bırakıp gerisin geriye dönerek eski dine gireceğiniz konusunda kafirler ne yaptılar? Ümitlerini kestiler diyor. Yani kafirler bile sahabelerdeki o dine bağlılığı, Peygamber'e imanı görüyorlar. Onların artık ümidi kesiliyor diyor ki bitti. Bir yoruma göre bu. Diğer bir yoruma göre ne demiştik? Buradaki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri yani bu ümmet topluca külli olarak ne yapmayacak? Peygamber aleyhissalatü vesselam endişe duymayacak. Onların toptan, topyekün hep bir ağızdan çirk koşacağını hep bir şekilde şirke düşeceklerini kusursunda aleyhissalatü vesselam ne yapmayacak? Endişe duymayacak. Diyor ki çünkü bizler biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Allah Teala En'am Suresi 151.de ne diyordu? "Kul ta'alu at-ma harrama Rabbukum aleykum alla tusyiku şey'a." Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım." de ey peygamber. Nedir onlar? "Alla tusyiku bi şey'a." Sakın Allah'a ortak koşmayın. Yani bu endişe duyulmayacak bir şey olsaydı Allah Teala'nın haram kıldığı şeyler hususunda eksik bir konu olmazdı değil mi? Yine Aleyhissalatu vesselam Hatırlarsanız Buhari ve Müslim rivayetinde ne diyor? Ela bir okum, bir ekber ilke Sizlere günahların en büyükünü haber vereyim mi? Günahların en büyükü nedir? el işraku billah Allah'a ortak koşmaktır. Aleyhisselatü sallam diyor ki: La hatta ta'ubda latu Lat ve uzaya ibadet olunmadan gece ve gündüz gitmeyecek. Yani kıyamet kopmayacak. Demek ki Lat ve Uzza'ya tekrardan ibadet olunacak. Yani burada bunu söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarafta da benden sonra şirk koşmanız hakkında endişe duymuyorum sözleri birbirine ne yapmaz? Çelişmez. Demek ki şirk günahların en büyüğü. Çünkü Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ allah Teala kendisine ortak koşulmaya hiçbir şekilde affetmez. Onun dışındaki her şeyi ne yapar? Çirkin dışındaki her şeyi dilediğini affeder diyor. Evet. Borçlu olarak ölen demiştik. Bunların da ne yapılabilir? Cenazesi kılınabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta e, ganimetten alan, ganimetten kaçıran bir insanı ne yapıyor? Cenazesini terk ediyor. Bu rivayetleri okumuştuk, zikretmiştik sizlere. Yine dedik ki cenazesi kılınmış, cenazesi gömülmüş, daha sonra yetişilmiş. İnsanların arkasından da kabristanına, mezarlığa gidilip ne yapılabilir? O kimselerin cenazesi kılınabilir. Bununla alakalı delilleri zikrettik. Biliyorsunuz Mescid-i Nebevi'yi süpüren zenci bir siyah bir kadın vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu araştırıp soruyor. Nerede bu diyor. Diyor ki Allah'ın Resulü öldü vefat etti. Diyor ki niye bana haber vermediniz. Diyor ki gece öldü. Biz de diyorlar, onu ne yaptık. Gece gömüldü diyorlar. Seni uyandırmadan hoşlanmadık diyor sahabeler. Peygamberimizi rahatsız etmekten hoşlanmadık diyorlar. قَالَ فَكَاَنَّمْ سَغَرُوا اَمْرَهَا Ravi diyor ki yani sanki o kadının konumunu küçümsediler. Toplum içindeki yani koskoca peygamber kalkıp gece uyandıracağız. Kim ölmüş, kim vefat etmiş. Orada yerleri süpüren, temizleyen bir kadın. Allah katında öyle değil arkadaşlar. Aleyhisselatü diyor ki دَلُّنِي ala kabriha Bana kabrini gösterin bu kadının diyor luha. Suriye'ye selam onun kabrine geliyor ve orada kadının cenaze namazını kılıyor. Yani mesela bizden birisinin akrabası ölse cenazeye yetişemesek, cenaze gömüldükten sonra bir gün sonra gitsek ne yapabiliriz? Mezarlığa evet. gidip cenaze namazını kılabiliriz. bir rivayet var. Rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselamın ashabı tam bir çoğu zikrediyor bu rivayeti. İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yaudu merda mesakinil muslimîn ve du'afâihim. Sahabeler diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem miskin, zavallı, yoksul, zayıf, kimseleri çokça ziyaret ederdi. Onların peşini bırakmıyor diyor yani vesselam veyتبع جنائزهم özellikle onların cenazelerine ne nab ne vardı katılırdı. ولا يصلي عليهم غيره özellikle bu kimselerin cenaze namazlarını kim kılardı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılardı diyor. Annem rahatan miskineten min ehli al سَقْمُهَا طال سقمها biliyorsunuz Medine'nin bir mahallesi. Şu anda mescidin Ebeviye yürüme mesafesinde olan yakın bir yer. Tabii i̇şte o zamanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o küçük mescidine uzak bir yer. Şimdi mesafeler kısalınca birbirine girdi tabi caddeler, sokaklar. Oteller birleşti, peş peşe bina edildi, binalar. Ama o zamanlar uzak bir yer. Diyor ki raviler, sahabeler, bu avalide mahallede oturan kadının bir tanesi hastalanıyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına gelen, oradan yukarıdan o mahalleden gelen komşularına soruyor nasıl oldu kadın diye. Takip de ediyor Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam. <gülüyor> وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَدْفِنُوهَا اِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ فَيُسَلِّيَ Diyor ki sakın ha! Kadının başına bir ölüm gelir de cenazesini yıkayıp hazırlarsanız benden habersiz ne yapmayın? Cenazesini kılmayın. Ben kılacağım cenazesini diyor Aleyhisselatü Vesselam. فَتُوْفِيَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لَيْلًا وَاحتَمَلُوهَا فَأَتَوْ اَوْ قَالِ مَوْضِي عَلْجَنَائِزْ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Raviler diyor ki sahabeler, kadın gece o gece öldü, vefat etti. Kadını alıyorlar, peygamber Aleyhisselam'ın mescidinin yanına, cenazelerin getirildiği yere getiriyorlar. Bir disiplin var yani, cenazelerin koyulacağı yer belli, nerede kalacağı belli. li salli aleyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki mana meru fe fejduhu kad nama ba'de sahaber cami nebeviye getirdiler. Aleyhissalatu vesselam kadının cenaze namazı kılsın diye. Bir de baktılar diyor ki baktılar ki Peygamber aleyhissalatu vesselam akşam yatsı namazını kılmış uyumuş. Yatsı namazını kılmış aleyhissalatu vesselam uyumuş. Fekerehu an yuhajjidu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min <nevmihi> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uykusundan uyandırmayı istemiyorlar, hoşlanmıyorlar. Daha önceki rivayetleri hatırlayın. Daha önceden ne yapıyorlardı? Ölüm döşeğindeki adama çağırıyorlardı Peygamberimizi. Ölüm döşeğinde hayatını verirken yanında Peygamberimiz ne ona yardımcı oluyordu. Baktılar ki her ölen için çağrılırsak Peygamberimizi davet edersek yorulacak, meşakkatli olacak. Ta ki en son nereye kadar Peygamber haber vermediler cenaze namazı kılınuncaya dek. Bakıyorlar Aleyhissalatu vesselam uyumuş. Kadının namazını kendileri sahabeler kılıyor. Tasallu aleyha. Sonra çıktu beha. Felma asba Rasulullah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu onun hakkında man hazaruhu min ciranha. Fa akhbaruhu khabarha wa annahum kadu an yehcidu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem laha. Fa qala lahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhissalatu vesselam soruyor sabah olunca hemen soruyor kadına. Ona da haber veriyorlar. Diyorlar ki geceliğin geldik, kadın öldü, hazırladık, yıkadık, kefenledik, baktık ki sen uyumuşsun. seni uyandırmak da hoşumuza gitmedi. Biz cenazesini kıldık. Diyor ki Allahü Niye böyle bir şey yaptınız? diyor. İntaliqu diyor ki hadi yürüyün. Gidiyoruz. Fintaliqu ma Rasulullah sallallahu aleyhi sallam hatta kâmu ala qabrîha. Rasulullah aleyhi sallallahu aleyhi sallam Tabirinin başına geliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında saf tutarak cenazelere nasıl saf tutulursa o şekilde saf tutuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dört tekbirle diyor ne yaptı? Bu kadının cenaze namazını kıldı. Bu hadisi İmam Bey rivayet ediyor. Nesai rivayet ediyor. Muhtasar olarak, özet olarak. Senedi de sahih. Evet. Gelelim. Gıyabi cenaze namazına. Gıyabi cenaze namazına. Kimin ya da kimlerin gıyabi cenaze namazı kılınır? Eğer yaşanmış oldukları toprakta, topraklarda ve ölmüş olduğu topraklarda bir Müslümanın cenaze namazı kılınmadıysa eğer, o kimsenin ne yapılır? Cenaze namazı gıyabi olarak kılınır. Ama o kimse... Mekke'de öldüyse, Medine'de öldüyse, İstanbul'da öldüyse yahut Avrupa'da bir yerde öldüyse orada cenaze namazı kılınıyorsa bu kimsenin cenaze namazı ne yapılmaz, kıyabi olarak kılınmaz. Bununla alakalı delil Necaşi delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor ki hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Necaşi diyor vefat edince insanlara Necashi'nin ölüm haberini veren kim arkadaşlar? Peygamber, Peygamber. Aleyhisselam. Diyor ki Aleyhisselam: "İnna akhalnakum kad mata. Vatifa birifat mata'l yevma 'abdun salihun. 'Abdun lillahi salihun." Diyor ki Aleyhisselam, bugün diyor salih. Allah'ın salih bir kulu vefat etti. "Bi gayri ardikum. Sizin bu topraklarınız üzerinde değil o kimse diyor. فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ Kalkın, hadi cenaze namazını kılın. Sahabeler soruyorlar, قَالُوا men هُوَا Kim o, ey Allah'ın Resulü. Diyor ki aleyhissalâslam, النجaşî, necaşî. وَقَالَ استَغْفِرُوا لِأَخ۪يكُمْ Aleyhissalâslam diyor ki, kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin. Yok öyle yani. Bu hak ettiği, kabri, cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu, Diyor ki, istagfiru li ahikum. Kardeşinize mağfiret dileyin. Çünkü çetin bir yere gidiyor. Ne olacağı belli değil. Nasıl Ayşe radıyallahu anh haypay ile de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam küçük bir çocuktan dolayı az önceki rivayette gördünüz. Osman ibni onun vefatında biliyorsunuz sağ ve kadını aleyhissalatü vesselam nasıl azarlıyor. Sen diyor nereden biliyorsun onun diyor. Allah katında cennete gittiğini. Aleyhissalatü vesselam baki mezarlığına gidiyor. Ondan sonra iki saf rivayette geliyor. İki saf tutuyorlar. Cenaze cenaze namazını kılıyorlar. Konuyla alakalı Şeyh Albani rahimehullah şöyle diyor. "Ve alam enne hada lladhi zekernahu min salati alel ghaib" Gıyabi cenaze namazı ile ilgili diyor. zikrettiğimiz bu husus bu husus "Huve allazi la yatahammalu al-hadis ghayruhu." "Huve allazi la yatahammalu al-hadis ghayruhu." Aleykümselam. Bu diyor söylemiş olduğumuz, zikretmiş olduğumuz Necashi radi Necashi radıyallahu anh, rivayeti, onun cenaze namazının kılınması, hadisi, ancak buna işaret eder. Yani neye işaret eder? Eğer bir kimse yaşamış olduğu topraklarda cenaze namazı kılınmadıysa, Müslümanlar onu ne yapar? Gıyabi, cenaze namazını kılar. Bu hadiste buna işaret eder diyor. Ve lihada sebeqanâ ila ihtiyârihi fûlletun min muhakkikil mezâhib. Diyor Şeyh Albani rahimahullah. Bu tercih ettiğimiz görüş hakkında Birçok mezhep alimi ne yaptı? Bu meseleyi, bizim bu tahkik ettiğimiz, bu görüşü bizden önce tercih ettiler. Ve ileyke hulasaten min kelam İbn-i Kayyim rahimahullah. Sana diyor İbnü'l i Kayyim rahimahullah'ın bu konudaki sözünü zikrediyorum özet olarak. Diyor ki İmam ne, İmam İbnü'l Kayyim rahimahullah. Ve lem yekun <Sessizlik> min hediyi sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> ve sünnetihi es-salatu ala kulli <Sessizlik> Gaibin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ölen, uzaklarda ölen Müslüman'ın kıyabi namazını kılmazdı. O bunun sünnetinden, hedinden değildi. Şimdi birçok insanın yaptığı gibi. فَقَدْ مَا تَخَلْقٌ كَثِيرُونَ مِنَ الْكَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غُيَّبْ فَلَا مُسَلِّ عَلَيْهِمْ Diyor ki İbnül Kayyim, birçok insan Aleyhissalatü Vesselam döneminde, zamanında vefat etti. Medine dışında. Ve onların birçoğunun da cenaze namazını ne yapmadı Aleyhissalatü Vesselam? Necaşi'nin kıldığı gibi onlarınkini kılmadı. Ve sahha anhu ennehu salle alel necaşi salatehu alel meyyit. Ve Nebi Aleyhissalatü Vesselam Necaşi'nin, biliyorsunuz az önce rivayeti zikrettik, cenaze namazını gıyabi olarak kıldı. Kıyab-ı cenaze namazıyla alakalı diyor İmam İbnül Kayyim Rahimahullah. İslam alimlerinin üç farklı görüş ayrılmıştır. Birinci görüş İmam Şafi'nin görüşü ve İmam Ahmed İbn Hamel'in görüşü Onlar diyorlar ki her ölen kimsenin cenaze namazı ne yapılabilir? Kılınabilir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin namazını kıldıysa bu ondan bir teşriidir Bu onun artık bu işin caiz olduğunu, dinde bir yeri olduğunu gösterdiğine dair bir ameldir. Uzaklarda ölmüş her cenazenin gıyabi olarak namazı kılınabilir diyorlar. İmam Ahmet ve İmam Şafii rahimahullah. Yani dikkat ederseniz bir tafsir getirmiyorlar meseleye. Buna mukabil olarak İmam Ebu Hanife ve İmam Malik rahimahullah diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gıyabi olarak kıldığı cenaze namazı ona has bir husustur. Yani bu bizim için izin verilmiş bir konu değildir. Onun hususiyetlerindendir. Bu sebeple bizlerin gıyabi olarak cenaze namazı kılması doğru değildir. Yani Hanefi mezhebine göre, İmam Ebu Nife'ye göre diyelim, gıyabi cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. İmam Malik'e göre de. Üçüncü kavil olarak da İbnül Kayyım hocasının görüşünü zikrediyor. Şeyh Huluslam İbn-i görüşünü zikrediyor. Şeyh Huluslam i̇bn rahimahullah birçok meselede yani orta yolu bulmuş bu manada ilim ehlinin, alimlerin görüşlerini böyle e, sünnet ışığında, hadisler nazarında farklı bir şekilde yaklaşarak bu görüş zenginliği içinde, ehli sünnet alimlerinin görüş zenginliği içinde gerçekten bütün hadislerle amel ederek bütün hadislerle sahih olan hadislerle amel ederek hiçbir sahih hadisi saf dışı ne yapmış konuya ayrı bir vecih ayrı bir yön kazandırmış. Mesela sehir secresi ile alakalı olan meselede de böyle dikkate hatırlarsanız seyir secresi ile alakalı bütün hadislerle ne yapıyor? Toplayarak bir pratik ortaya koyuyor. Bu konuyla alakalı da Şeyhullsam Ümmetem rahimehullah diyor ki وَالصَّوَابُ اَنَّ الْغَائِبَ اِنْ مَا تَبِي بَلَدٍ لَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ف۪يهِ سُلِّي عَلَيْهِ صَلَاتُ Bu görüşler arasında doğru olan şudur. Eğer bir bölgede, bir toprakta, bir ülkede bir zat ölürse, onun cenaze namazı kılınmaz ise, o yaşamış olduğu yerde ne yapılır? Onun cenaze namazı gıyabi olarak kılınır. Peki dayanan ne İbn-i Hemen söylüyor. كَنَا صَلَّا Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alennecaşiyyi liennehu mâte beynel kuffâri Çünkü Nebi aleyhissalâtu vesselâm cenaze namazını kıldı. Necaşi nerede vefat etmişti, nerede ölmüştü? Küfür ülkesinde, kafirler arasında vefat etti. Ve lem yusalle aleyhi cenaze namazı kılınmamıştı. Ve insulliye aleyhi haythu mâte lem alayhi aleyhi al gâib Şayet öldüğü yerde Necaşi'nin cenaze namazı kılınsaydı Necaşi'ye gıyabi namaz kılınmazdı diyor İbn-i Tehmi'ye Niye? Şimdi bakın fıkhi bir kayda koyuyor. Diyor ki لِأَنَّ الْفَرْضَ bi salatil الْمُسْلِم۪ينَ عَلَيْهِ Farz. Müslümanların kardeşlerine cenaze namazı kılması farz. Eğer orada kılınsaydı Müslümanların üzerinden bu farziyet ne vardı Diyor düşerdi. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salı al bazen gıyabi namaz kıldı bazen kılmadı ve fi'lihu ve terkuhu sünnet. Bu da lehü mevdu' Diyor ki İmam Ahmed de bu mesele alakalı üç var. Ama diyor en sahih olanı nedir? Et tafsil. Bu meselede tafsile gitmek. Nedir o tafsil? Yaşamış olduğu topraklarda eğer cenaze namazı kılınmadıysa o zatın ne yapılır? O, Peygamber aleyhisselatü Vesselam'in necaşinin namazını kıldığı gibi onun da cenaze namazı kılınır. Eğer kılındıysa buna bir hacet, buna bir gerek yoktur. Mezhepleri, görüşlerini arkadaşlar bu şekilde ele almak lazım. Yani bazıları zannediyor ki İb-i mezheplerin görüşlerini bir kenara alıp atıyor. Yeniden bir mezhep ortaya koyarak mutlak bir iştahat ediyor. Öyle bir şey yok. Yani mezhep görüşlerinin zenginliğini önüne koyarak oradan delile en yakın olanıyla ümmete en kolay olabilecek konuları tercih ediyor. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Necaşi'nin cenazesini cihabı olarak kılmasını ona has olarak söyleyenler tabii daha sonra gelenler mezheplerini ne yapmak için desteklemek için bazı uydurma hadislere tutunuyorlar. Bazı fıkhi kitaplarında bunu görüyorsunuz. Mesela diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü vesselam o gün Necaş'ın cenaze namazını kılmak istediği zaman Allahu Teala ne yaptı? Yeryüzünü peygamberimize etti. Peygamberimiz diyorlar Necaş'ın yerini gördü. Ondan sonra cenaze namazını kıldı. Ondan dolayı peygamberimize has bir ameldir diyorlar. İmam-ı Nevevi rahimehullah bu rivayetle alakalı çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, Mecmu adlı fıkıh kitabında en hazel habara minel hayalat. Yani bu rivayet hayaldir. Evet. Bu konuyla alakalı Şeyh Albani Rahimoğlu'na kitabında birçok alimin de görüşünü zikrediyor. Mesela Şafirlerden Hattabi bu tafsile değiniyor. Onun dışında yine şafirlerden Huvayyani bu görüşe meylediyor. Tafsile ediyor. Buna mukabil olarak Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki bu konunun son paragrafında فَقَابِ الْهَذَا بِمَا عَلَيْهِ كَفِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ مِنَ الصَّلَاتِ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ Bugün diyor, neyi görmekteyiz? Neyi müşahede etmekteyiz? Müslümanlar her uzakta ölen kimsenin ne yapıyorlar? Gıyabi namazını kılıyorlar. Lasiyema iza kana lahu zikrun ve sayt ölen kişinin hele bir şanlı, şöhretli meşhursa, tanınmış bir kimse ise onun kesin kılıyorlar. Her şehirde cenaze namazı kılınıyor. Ve lev minen nahiyeti siyasiyeti fakat ve la yu'rafu bi salahin islam. Yani siyasi olarak tanınmış insanlar bile olsa adamın salah sahibi dindar olan İslam'a hizmet ettiği bilinen bir kimse olmasa bile eğer böyle yeryüzünde siyasetle meşhur olmuş olan bir kimse ise cenazesini her yerde kılıyorlar gıyabi olarak diyor. Velahu Haram el Mekki ve sallı alayhi el alef el salat Yani ki adam Mekke'de Mescid-i Haram'da diyor ölmüştür. Hac mevsiminde ölmüştür belki. Binlerce hac cenaze namazını kılmıştır. Bakarsın ki diğer İslam ülkelerinde de onun ne varlar Kıyabi namazını kılarlar diyor ki işte bu diyor. Yakından bilmesi gerekiyor ki Peygamber Aleyhisselatüsselamın sünnetinde selefiz haliin mezhebinde olmayan amellerdir. Bunlardan da uzak durulması gerektiğini söyleşe kalbindir rahimullah. Bununla bu konuyu bitiriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta e, bu konunun devamında gelecek olan konulara yine cenaze namazıyla alakalı konulara devam edeceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve tohu ileyk. Bu ayet dinlüklerimizden